Selat ve selam, Peygamber Efendimiz'e, şerefli ailesine ve şerefli arkadaşların üzerine olsun. Asil kardeşlerim, Hendek Savaşı'nda iki ordu karşı karşıya. Mekke Müşrik Ordusu, on binlere varan dev bir ordu. Müslüman ordunun sayısı 3000 bin dolaylarında. Müşrik ordunun finansını büyük ölçüde Yahudiler üstlendiler. Ama bununla yetinmediler Medine'deki Beni Kureyze kabilesi olan Yahudi kabilesini devreye soktular Beni Kureyze'nin Müslümanlarla anlaşmasını iptal ettirdiler Şimdi bir tehlike de içerden gelecek Peygamber Efendimiz Olayı tahkik ettirmek için Hazreti Sa'd bin Muaz'ı Hz. Sa'd bin Ubayde'yi Ve Hz. Abdullah bin Revaha'yı Medine'ye gönderiyordu Beni Kureyze'nin durumunu öğrenmek için Medine'ye geldiler Ne yazık ki duyulan haberin doğru olduğunu gördüler Hazreti Sa'd bin Muaz radıyallahu anh Beni Kureyze Yahudilerine anlaşmayı hatırlattı Diğer Yahudilerin başına gelenleri dile getirdi Yanlış yaptıklarını anlatmaya çalıştı İkna için çabaladı Ama Beni Kureyzen lideri kabın tavrı tamamen değişmişti Ka'ab üst perdeden konuşuyordu. Giderek küstahlaşıyordu. Resulullah da kim? Bizimle Muhammed arasında herhangi bir ahit yoktur diyordu. Bu sözler Hazreti Sa'd bin Muaz'ı son derece öfkelendiriyor, onu Hazreti Sa'd bin Ubad'e sakinleştiriyordu. Durumu gelip Peygamber Efendimiz'e bildiriyorlardı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam tekbir getiriyor, Allahu Ekber diyor, akabinde de müjdeler olsun buyuruyordu. Artık Beni Kureyza'nın da anlaşmayı bozduğu anlaşılınca, müminlerin içerisinde münafıklar dedikodu kazanlı kaynetmeye başladılar. Müminlerin morallerini bozmaya yöneldiler. Münafıklardan Muhtep bin Kuşeyr'in sözleri İslam ordusunun arasında yayılmaya başladı. Muhtep, Muhammed bize Kisra'nın Kayser'in hazinelerini elde edeceğimizi vaat ediyordu. Oysa şimdi hiçbirimiz canından emin olarak helaya bile gidemiyor diyordu. Müminlerin, müşriklerin ve münafıkların durumunu Ahsap suresinin 10, 11 ve 12. ayetlerinde dile getiriliyordu. Müşrikler bulunduğumuz yerin hem yukarısından hem aşağı tarafından üzerinize geldiğinde, gözler korkuyla kaydığında, yürekler boğaza, gıtlığa dayandığında ve Allahu Teala hakkında türlü türlü şeyler düşünmeye başlandığında. İşte böyle bir durumda müminler, büyük bir imtihandan geçirilmiş ve şiddetli bir sarsıntıya uğramışlardır. Ve o anda münafıklar ile kalplerinde hastalık bulunanlar, meğer Allah ve Resulü'nün, bize vaat ettikleri sadece aldatıcı, kuru vaatlermiş diyorlardı. Elbette müminler içinde telaşlı olanlar korkanlar vardı. Ama Ensar'ın öncü isimleri sarsılmaz bir dağ gibiydiler. Muhacirler ise anadan, yardan ve serden geçmişlerdi. Onlar Hendek gününe gelinceye kadar nice labirentlerden geçmişlerdi. Her bir geçitte imtihanlarını alımlarının akıyla vermişlerdi. En önde alemlere rahmet olan vardı. Hendek günlerinin en çetin anlarında umudun zivrelerini işaretliyordu. Bizans'ın fethini, İran'ın fethini, Yemen'in fethini işaretliyordu. Kaleye işten vurmak isteyenlerin haberini aldığında Allahu Ekber müjder olsun buyuruyordu korku ve umutların savrulduğu böyle bir zamanda bir heyecan fırtınası esiyordu. Mekke müşrik ordusundan en büyük cangaver, en büyük kahraman, cins arabatıyla atıyla hendeyi geçiyordu. Bu gelen Hicaz bölgesinin en korkusuz ve en savaşçısıydı. Bu gelen Amr bin Hüdd'dü. Onun arkasında Ebu Cehil'in oğlu İkrim'e, onun arkasından da Müşriklerin ileri gelen suvarilerinden Hübeyre ve Dırar geliyordu. Hendeyin dar geçidinden geçiyorlardı. Bu dar geçitten geçmek dayı son derece maharet isterdi. Müşrik ordusunun bu en yaman savaşçıları, atlarını çok ileri noktadan mahmuzladılar ve kurşun gibi gelerek hendeyi geçtiler. Onların hendeyi geçişi başlı başına bir heybetti. Derin bir korku salmaktı ama asıl kapışma şimdi başlayacaktı. Hendey'e geçtikleri noktaya en yakın birlik Hazreti Ali Efendimizin birliğiydi. Müşrik suvariler Hendey'i geçer geçmez Bugün kimin yiğit, kimin iyi silahşör olduğunu göreceksiniz diyorlardı. Büyük kahraman, büyük şöhret, amır en öndeydi. Bakışları kartal bakışları gibiydi. Bakışlarıyla müminlere korku salmaya çalışıyordu. O bu şöhreti ulu orta elde etmiş değildi. Nicam meydanlarda kaç yedi toprağa gömmüştü. O artık dillerde konuşulandı, Yenilmez denilendi, karşısında durulmaz denilendi, her önüne çıkanı tepeleyendi. Onun cins arapatı da farklıydı, son derece eğitimliydi. Menevra kabiliyeti yüksekti, sanki nasıl savaşılacağını öğrenmiş gibiydi. Bir de Amr, herkesten farklı olduğunu ortaya koymak için bir işaret taşıyordu. Bu şu anlama geliyordu, ben buradayım. Kendine güvenen karşıma çıksın demekti. Amr, hendeyi geçer geçmez, karşıma çıkacak yiğit var mı diye gür sesiyle bağırıyordu. Amr bunu bilinçli bir şekilde yapıyor, bunu bir taktik olarak da kullanıyordu. Böyle konuşarak Müslümanları tahrik ediyor, teke tek düğüşe zorluyordu. Teke tek kapışmada ise Amr'ın rakibini devireceği kesindi. Böylece müşrik ordusunu, Ateşleyecek, Müslümanların da şevkini kıracaktı. Amr tepeden tırnağa zırhlıydı. Giydiği müfer yüzünü koruyor, o tam bir silah şördü. İri cüsseli, güçlü yapısı ve bir de cümle alemce bilinen şanı vardı. Hazreti Alef Efendimiz Amr'ın meydan okumasına bir yere kadar tahammül edebildi. Alef Efendimiz gençliğinin zirvesindeydi. Bir orduya bedel diye bilinen Amr kadar tecrübesi de yoktu. Onun kadar iri cüsseli de değildi. Amr'ınki gibi zırh ve kalkanı da yoktu. Ama güçlü bir imanı, yılmaz bir cesareti, keskin bir zekası ve şimşek gibi çevik bir bedeni vardı. Amr, gür sesiyle karşıma çıkacak yiğit yok mu diye bağırıyordu. Hazreti el-Efendimiz ben varım diyordu. Peygamber Efendimiz Ya Ali karşındaki Amir bin Hüttür diye seslendi. Hazreti Ali Efendimiz Amur olsa bile Ya Allah diyordu. Amur cins atının üzerinde daha bir heybetleniyordu. Zira henüz karşısına kimse çıkamamıştı. Ve Amur alaylı bir sesle öldürülenlerinizin gideceğini söylediğiniz cennetiniz nerede? Karşıma çıkaracağınız adamınız yok mu diyordu. Hz. Efendimiz yine ben varım diyordu ama resul Ekrem Efendimiz onu durduruyordu. Amr, şımarıklığın havasına girmişti. Tekrar hudri meydan diyor ve ekliyordu. Bilesin ki sesim kısıldı çağırmaktan. Hepsine yok mu meydana çıkacak diye deyip durmaktan. Gençlerdeki cesaret, yiğitlik ve cömertlik en hayırlılarındandır İzzet ve şeref lütbelerinin Hazreti Ali Efendimiz Peygamber Efendimiz'den izin alıyor Öne doğru yürüyor ve şöyle sesleniyordu Çok aceleci olma Geldi karşına Sesine cevap veren Ve asla acizlik duymayan Niyeti kesin Basiretli Aklı başında olan Kurtuluştur her kazananın doğruluk şüphesiz ümidim o yönde. Ağlık töreni düzenleyeceğim cenazene gözleri açık bırakan müthiş bir darbeyle hatırlanacak o darbe harpler devam ettikçe. Amur şaşırıyor. Bu denli kendine güvenen bu delikanlı kim olabilir? Amr sen kimsin kimlerdensin diye soruyordu. Hazretel Efendimiz Abdülmuttalib'in oğlu Ebu Talib'in oğlu diyordu. Amr tereddütler geçiriyor. Bu genci öldürsün mü öldürmesin mi? Taze bir gençti. Çok yazık olurdu. Sonra Amr'a yakışır mıydı? Amr garip duygular içerisinde savrulurken Hazretel Efendimiz ey Amr! Senin kureşle ilgili Allah'a bir ahdin var. Eğer bir Kureşli seni iki şeyden birine davet ederse mutlaka bunlardan birini kabul edeceğini daveti karşılıksız koymayacağını söylüyordu. Evet diyordu Amr. Hz. Efendimiz ben seni Allah'a davet ediyorum. Resulünün yoluna davet ediyorum. İslam'a çağırıyorum. Amr benim böyle bir yola ihtiyacım yok. Hz. Efendimiz, ey Amur, ikinci şık kalıyor, şimdi hudri meydandır diyordu. Amur, ey kardeşoğlu, vallahi seni öldürme hoşuma gitmez diyordu. Hz. Ali Efendimiz ise, Allah'a yemin ederim ki bu durumda seni öldürmek hoşuma gider diyordu. Bu sözler Amur ateşliyordu. Atından süratle iniyor, kılıcını sıyırıyor ve atına güçlü bir darbe indiriyordu. Atı sendeliyor ve yere yığılıyordu. Bunun anlamı kaçmak yok. Ölümüne savaş Nefesler tutulmuştu. İki tarafın neferleri bu dev dövüşe kilitlenmişti. Müminler korkuyorlardı. Amur gibi bir devin karşısında Ali ne kadar dayanabilirdi. Müşrikler nara atıyor, Amur'un mutlaka galip geleceğini biliyorlardı. Kılıç kalkan sesleri... Uhud Dağı'nda yankılanıyordu Amur şiddetli bir darbe indiriyor Hazreti Alefendimiz Kalkanıyla karşılık veriyor Amur'ın kılıcı Alefendimizin kalkanına deliyor Amur kıvrak bir hareketle Kılıcını kurtarıyordu Hamleler birbirini kovalıyordu Kılıçlar bir iniyor Bir çıkıyordu Dövüş giderek şiddetleniyordu Dövüş şiddetleniyor Kılıç kalkan hareketleri hızlanıyor Zemin kumsal olduğu için toz duman onları görünmez hale getiriyordu. Artık izleyenler onları göremiyordu. Heyecanlar doruktaydı. Sonuç ne olacaktı? Bir ara ses kesilmişti. Ama tozdan ne olup bittiği belli olmuyordu. Derken Alefendimizin gür sesi duyuldu. Allahu Ekber diyordu. Sonuç belliydi. Müminler tekbir getiriyordu. Hicaz bölgesinin yenilmez savaşçısı Amur O iri cüssesiyle opuzun yerde yatıyordu Ve Hazreti'le Efendimiz zaferini şiirle noktalıyordu Aklının sefihliği tapmaya sürüklemişti onu taştan putlara Talip oldum doğruya yöneldim kul olarak Muhammed'in Rabbi Allah'a Ey Aksa ordusu ey birlikler topluluğu sakın zannetmeyin yardımsız çaresiz bırakır Allah dinini resulünü müminlerin gönüllerinde imanın halaveti dalga dalga yayılıyordu müminlerin dillerinde tekbirler yükseliyor savaş meydanı tekbirlerle yankılanıyordu hoşça kalın Allah'a emanet olun peygamber ikliminden hazırlayan ve sunan bekir sağlam